Sabahlar sevgili dinleyicilerim. Miz demek istedin herhalde. Acı vattı. Ne mizi Karagöz'üm. Sanki sadece senin dinleyicilerinmiş gibi dinleyicilerim diyorsun da ona söylüyorum. Ha ha, e, affedersin affedersin. Şimdi anladım seni. Sevgili dinleyicilerimiz. Oldu mu şimdi? Heh, oldu fena. Kara ee Karagöz'üm nasıl gidiyor seçim çalışmaların? Dünkü programda söylediğim vaatlerine halk nasıl tepki veriyor? Yani hacivat, bana şimdiden kucak açtıkları belli. Öyle mi? Bunu nasıl anladın? Mesela dün yaptığım mitingde bir haftalık yiyecek ihtiyacımı karşıladım. Doğrusunu söylemek gerekirse bu hayra alamet değil. Ama neyse senin de şevcini kırmayalım şimdi. En çok da her köye bir kapalı çarşı dediğimde yağıyor bana doğru sebzeler. Yahu ben sana abartma. Gerçekleştiremeyeceğin sözleri verme demiştim ama. Yahu Ak Merkez'den vazgeçtim ya. O kadar da olsun. Bak gece de şarkısını tamamladım. Belki şarkım olmadığı için gerekli ilgiyi göremiyorumdur. Ha ne dersin? Ha tabii Karagöz'üm. Eğer adaysan bir şarkı bak. Şimdi şarkıyı söyleyeceğim. Sen not ver bakayım bana. Ha söyleyeceksin demek ki. İyi bir sesini duyalım bakalım. Canım, söyleyeceğiz dediksek, sözlerini demek istedik. İyi canım, ne yapalım? Biz de sözlerini dinleriz. Karagöz gelse başa, millet kalkarsa... ...Karagöz'üm çak yaşa, ya ya ya, şa şa şa... ...maaşlar olur iki kat, gerisi yat kat... ...Karagöz'e oy at, at, at, at. Bu sondaki at da öyle at eşek şeklinde anlaşılmaz değil mi? Yok Karagöz'üm, herhalde anlaşılmaz. Ee, bitti mi? Yok canım biraz daha var. Hem de en can alıcı, <gülüyor> daha doğrusu oy getirici yeri. İyi, iyi dinleyelim bari. Sen gel paşa. millet olur paşa. Hem paşa hem yaşa. Ya ya ya, şa, şa, şa. Bu kadar nasıl? İyi, iyi güzel. Biraz dudak düker gibi dinledin ama. Yani halk beğensin Karagoz'um, ben ne diyeyim? Halk beğenir, merak etme sen. He, ee, kime yaptıracaksın müziğini? Şöyle bak bakayım. Bak. Tabii ki... Kendim yapacağım Ya Karagözüm sen ne anlarsın o işlerden Bunu bestelemek lazım Enstrümanları çalmak lazım Ya benim kız flüt çalıyor Okulda öğrenmişti geçen sene O çalar ben bestelerim Hanım da ıslık çalar Ama beste için ilhamın gelmesi lazım değil mi? İlham kim ki sana gelecek? <gülüyor> Aklın sıra bana esprilerimle karşılık veriyorsun <gülüyor> Biraz üretici ol <gülüyor> Ne yapıyorsun Karagözüm? Gözlerim kapalı ilhamın gelmesini bekliyorum. Hmm. Haa, geldi galiba. Ha dur dur. Karagöz gelse başa, millet kalkar ça. Karagözüm çok yaşa. Ya ya ya şaka şaka. Aman karagöz Rica ederim sus. Yoksa sağır olacağım. Bu ne rezillik. Ya olmadı mı? O zaman şöyle deneyim. Dur bakayım. İlham bir gelsin. İlhama konsantre ol. Ah geldi. <gülüyor> Kara göz gelse başa. Millet kalkar kalkar şaha. gözüm çok yaşa. Ya ya ya. Şaş Ya Ay ay. Rica ederim sus efendim. Sus. Ee, olmaz. Bugün bu şarkının çıkması lazım. İlhamın gelmesi lazım. Yok yok. Bu böyle olmayacak. Kurtulmanın tek çaresi programı kapattık. Efendim, muhabbetimiz burada son bula. Her ne kadar sürçülü ihanet ettikse. Karagözüm hadi. Hayır, hayır, hayır, hayır. Karagözüm, hayır, hayır, hayır, hayır. Hadi dur dur. Tamam, ne oldu? Hadi sürçülü sen diyorum ben. Her ne kadar sürçülü ihanet ettikse. Affola, affola. Kara gözüm affola. E affola. Bitti, bitti.